Sevgili Açık Radyo dinleyicileri hoş geldiniz Önce Sağlık programına. Ee, çok sevgili bir dostumla bu programı yapacağız. Değerli Doktor Abdüllama ile e, program yapacağız. E, bugün e, bu öğle arasında bizim için 13-14 arası genelde hekimlerde öğle arasıdır. Öğle arasından çıkıştır. E, şunu hissedeceksiniz bir doktor odasında e, bir öğle arası sohbetinde gibi olacaksınız. Sizi yani Doktor Adası'na davet ediyoruz. Hoş geldin Abdüllaman. Hoş bulduk sevgili Ayşegül. Ee, ben e, bize destek veren deneyimcilerde de oluyor Kula. Ee, sevgili e, Merve Erdemir Kula bugün desteğini veren bizim de meslektaşımız e, bir çocuk hastalıkları uzmanı, bir pediatrist. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ni anladığım kadarıyla Google'dan baktım hemen. O zaman Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin e, doktor odasına da, çocuk doktor odasına da bir selam yoldayalım sevgili destekçimize. Sosyal pediatri konusunda çalışıyor. E, Abdül bugün böyle bir ferah program yapalım istedik. E, Abdül'le ama e, bir radyasyon onkoloğu. Hep palyotip tedavi konuştuk, kanser konuştuk. Tabi ilerleyen tedavilerle Bunlarda da yüz güldüren tedavilerle farklı boyutlara geliyor. Yine konu geldikçe konuşuruz ama bugün biz sinema konuşmak istiyoruz Doktor Abdül Lama'yla. Abdül hem bir yönetmen, kısa film yönetmeni hem sinema konusundaki bizim grumuz, doktorların gurusu. O izle dediğinde bir filmi izliyoruz, yorumladığında hayran kalıyoruz Abdülle bir sinema konuşması yapmak istiyordum bugün. Bu gerçekleşti. Benim son iki haftadır çünkü böyle bir sinemam da geldi. Sürekli sinemayı izlemek istiyorum. Tabi mesaiden e, arta kalan zamanda sürekli sinema konuşmak istiyorum. E, o kişi Abdülle ama biraz hani kişisel isteklerimle de olacak program e, Abdül biz niye böyle tutku duyuyoruz sinemayı? Yalan yani aslında. Yalanı seviyor insan evladım. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, yani bu güzel de olunca, umut verici de olunca, hele renkli olunca e, yapışıyoruz. İyi de bir şey aslında. Yani iyi ki de seviyoruz bence. E, benim e, mottomdur, e, e, uçuklar içinde yatsın sevgili Onat Kutlar'ın e, hem kitabına e, e, adını verdiği sözü sinema bir şenlik yani bu şenlikten de herkes mutluluk duyabilir bence sevdiği filmleri seçebilir sevdiği yönetmenleri seçebilir onun peşinden gidebilir bence hiç zorunda değil o nedenle sinema tüm sanatlar gibi sevilesi bir şey i̇yi ki, de, iyi ki de sinema günlerinde ya da diğer sinema festivallerinde bir araya gelebiliyoruz onun dışında bireysel Filmlere, vizyon filmlerine de gidenlerimiz olabiliyor vakit buldukça. Ee, sinema çok çok gelsin Ayşegül, ne diyeyim? Evet, e, ben son bir e, sinema filmine gittim. Ben de çok e, festivalleri takip edemiyorum e, Abdül. Bilmiyorum, sen, sana soralım hangi festivalleri takip etmek gerekir e, diye. Sen hangilerini takip ediyorsun? E, onu O soru rezerv kalsın, Soruyu olayım. E, başka sinemayı ben takip etmeye çalışıyorum. Benim olanaklarım ona el veriyor. E, mesailde çalışınca bir film ekimini takip, takip etmek hafta sonu dışında çok zor oluyor bizler için. Ondan dolayı ben biraz geç de olsa başka sinema takip ediyorum. Senin önerin nedir? Sen takip ediyor musun festivalleri? Ediyorsunuz muhtemelen. E, olabildiğince evet. Yani İstanbul Film Festivali eski adıyla. Şimdi e, tabii İKSV'nin organizasyonunda e, meşhur bir e, bizim Bahar Festivalimiz var. E, Nisan aylarında genellikle yapılan. E, sonra film mi var. E, bunları olabildiğince if, e, İstanbul var. Bunları olabildiğince izlemeye çalışıyorum ama Başka sinema bence çok çok iyi. Yani diye festivale katılamayan, gidemeyen sinema seyircisi için çok iyi bir alternatif. Onun dışında bireysel sinemaların, yani reklam olur mu bilmiyorum işte Kadıköy sineması gibi bir takım sinemaların büyük şeylerin içerisinde başka sinemanın filmlerini gösteren, ee, AVM'ler dahil buna bazıları tabii ee, başka sinemanın filmlerini gösteren e, sinemaların e, peşinden e, gidilebilir e, ben çok vakit bulamıyorum e, diğer zamanlarda festival dışında ben e, e, Mubi izleyicisiyim aynı zamanda e, çekinmeden de reklamını yapıyorum çünkü son derece iyi bir e, sinema kanalı e, ve çok iyi filmler e, getiriyor onun dışında Sinematek'in sinema evi var. Emin Alper'in müdürlüğünü yaptı Kadıköy'de ve bir Sinematek'e uyacak kalitede yapıldı. O bina restore edildi. Çok iyi hem İstanbul Film Festivali'ne hizmet ediyor hem de onun dışında iyi filmler getiriyorlar. E Eğitsel de yani Alman ekspresyonist filmleriyle başladılar e ve böyle Bunuel filmleri getirdiler. Doğal olarak Vasolini'yi getirdiler. Yani belli belli dönemlerde yönetmen sineması yapıyorlar ki kaçırmamak gerekir. İstanbullar için Kadıköy'de sinema teke gidin derim mesela. Güzel takipler. Çok soru var tabii. Biz hiç sağlık sormasak ayıp olur diye düşünüyorum. Şimdi sağlıkla bağlantılı bir soru soracağım. Tabii pandemi çok olumsuz etkiledi sinemaları, Sinema izlenmesini. Çünkü kapalı ve toplu izlenen bir alan. Ee, ama pandeminin o sert önlemlerinden de uzaklaşıyoruz şu anda. Ee, bayağıdır uzaklaşmış durumdayız. Pandemiden sonra sinema eski havasına, eski seyircisine e, ulaşabildi mi? Yoksa e, pandemi mi tekneden Pandeminin o alışkanlıkları mı? Çünkü pandemi döneminde e, dizi kanallarında dizi izlemek de çok e, yaygınlaştı, çok popülerleşti. Ve insanlar acaba e, o alışkanlıkları diziyi mi e, daha çok tercih etmeye başladı? Yoksa hani sinemaya e, ilgi eskisi gibi devam ediyor mu? Ben etmediğini düşünüyorum da. Yani ikisi de doğru bence. E, pandemi korkusu ve o e, eve kapanma ya da daha lokal yerlerde izleme alışkanlığı hala sürüyor. Yani ben eski seyircisine kavuştuk anısında değilim. Ama bunun tek nedeninin pandemi olmadığını da düşünüyorum. Ekonomik nedenler de var. Doğru. Yani e, ekonomik nedenlerle büyük şehirlerde ciddi, ciddi bir şey. Yani sadece sinemaya gitmiyorsunuz, bir yol parası veriyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz, oralarda bir şeyler yiyorsunuz, tekrar dönüyorsunuz falan. Ve bunu birkaç kişiyle yaptığınızda, hele aile boyu yaptığınızda bu bir yük aslında. Yani doğal olarak insanlar sinema linkler, işte sinema kanallarına abone olmayı ya da evde dizi izlemeyi daha çok tercih ediyorlar. Ama ben şuna inanmıyorum, yani gerçek bir sinema seyircisi, sinemayı seven biri dizilere kaymıyor. Yani o bir şekilde sinemayı bir yerden bulmaya çalışıyor. Pandeminin etkisi azaldıkça ben daha fazla seyirciye kavuşacağına inanıyorum. İşte onun için biraz önce sinematekten bahsettim. Diğer sinemalara göre, AVM'lerdeki sinemalara göre küçümsemiyorum ne olur yanlış anlama ama yani pek çok şeye göre yere göre daha ekonomik. Bu tür bu tür şeyler var yani belli matinalar var daha uygun sinemalar var, sinema salonları var daha doğrusu. Onları takip edebilir ekonomisini düşünenler. Ama bence artık pandemiden korkarak sinemaya gitmemek çok doğru gelmiyor bana artık. Çünkü çok sinemaların biliyorsunuz havalandırmaları ve salonların ferahlığı eskisinden farklı. Çoğu restorada edildi bu pandemi döneminde. O nedenle şey... Ee, bundan sonra azalacaktır e, bu, bu sıkıntı diye umut ediyorum. Ee, evet e, seni dinlerken bir e, mail okudum ben e, yine sinemayla çok ilişkili bir kişiyle ilgili sevgili Açık Radyo'dan gelmiş mailde şöyle bir e, haber var bunu da söyleyeyim istersen e, sevgili Cüneyt Ceben ilgili bir ha. e, haber eee Cüneyt Jabani'nin doğum gününde e, e, onunla e, onun e, kitabı e, e, onun programları bir kitap haline gelmiş Ergüvani İstinbot. Bu da yayınlanmış. Bunun haberini gördüm hemen. Yani sinema ile ilgili konuşuyoruz. Sevgili Cüneyt Cebenoyan'la ilgili de bir durum var. Kitabının haberi mail gelmiş. Doğrusu beni heyecanlandırdı. O zaman Cüneyt Cebenoyan'a da bir merhaba diyelim buradan. Evet kitabında yolu açık olsun. Evet evet evet evet. Ee, çok özlediğimiz bir kişi. Ee, sinema ee, yazıları da var. Bunları da takip Et evet. aslında sinema dergilerinin sayısı onu azaldı. Soracaktım, onu soracaktım. Evet, sinema, ee, sinema yazıları var evet. Alt yazı sinema dergisi maalesef eee e, şey oldu biliyorsunuz Boğaziçi'lerinde o. E, e, e, e, şey kapandı. E, i̇şte eskilerine ulaşmak lazım. E, bir, bir takım böyle Dergiler maalesef satılamadığı için ya medya üzerinden yani internet üzerinden devam edebiliyorlar ama bir kısmı da bir kısmı da tümüyle varlığını yitirdiler. Yani olabilenlere sahip çıkmak lazım. Ne olursa olsun sanatla ilgili sinema ile ilgili almak gerekir. Kitaplara da öyle. Kitap, i̇yi kitaplar var sinemayla, yönetmen sinemalarıyla ilgili özellikle. E, bu, bu, bunları da tek tek bence toplamakta fayda var. Çünkü gittikçe yeni baskılar da azalıyorlar. Yani e, o orijinal baskıları e, değişiyor. E, zor bulan kitaplar olmaya başladılar. E mesela Keşlovski'yi anlatıyor. ben uzun süre bulamamıştım. Neyse şimdi yeni baskısı çıktı. Ya, ayrı bir e, basım evinden. Bu tür, bu tür şeyleri de e, yitiriyoruz Ayşegül. Yani sahip çıkmak gerekir, e, okumak gerekir yani özetle. <gülüyor> e, şimdi Abdül yine sağlıkla sinemayla karışık bir e, soru sormak istiyorum sana. E, sinemaya e, çok da hekim, sağlık sorunu, e, konuk olmuştur. E, sen tıp ve sağ, e, tıp ve sinema bağlantısına baktığında ee, neler söylemek istersin? Ee, hangi e, hekimler, hangi sağlık sorunları, e, tabii ilk aklımıza gelen e, ne tahmin ediyoruz Boris Pasternak'ın e, romanında. Ee, e, hangi sinemalarda hekimler çok iyi aktarılabilmiştir sence? Evet. Rus, Rus sinemasında, Sovyet sinemasında Bulgakov'un e, romanları bence iyi aktarılmış. E, ama şöyle bir şey var açık söylemek gerekirse. Hatta bir yazı da hazırlıyorum. Çok da isabet oldu. Sevgili potansiyel aktivistlerinden Nilüfer'in e, Göğüs Hastalıkları Derneği'nin yayınında bu e, e, e, ay değil de muhtemelen Aralık'ta yayınlanacak. Benden Ekim'e kadar tamamlanma tamamlamamı istediler. Türk sinemasında hekimin rolü. Şimdi bunu hmm. incelerken bu soruda çok oturdu açıkçası. Şimdi bizim e, Yeşilçam sinemasında Neden değil, sorduğunu kesinlikle. biliyorum. O nedenle zaten çok e, ilginç geldi bana. E, e, Yeşilçam sinemasında yani önce Türk sinemasında istersen çok kısaca tabii biraz tabii, şifre. Tabii, tabii. Yeşilçam sinemasında hekim bir tip yani bir karikatür gibi işte orada biliyorsunuz kör olan, araba çarptı kör olan e, e, baş oyuncunun gözlerini açan, işte göz bağını açan veya e, e, e, e, e, trajik bir olayı çözmeye çalışan, e, biraz da komikleştirilmiş bir karakter maalesef yani çoğu filmde. He, ikinci, ya figural rolünde neredeyse ikinci aktör, üçüncü aktör rolünde ve hakikaten yaptığımız işin ciddiyetini işte tüberkülozlu bir hastanın yatağı başında ya da lösemili bir çocuğun iyileşmesi için yatağı başında duran bir figüran. Yani çok hekimin üzerinden çok fazla film yok. Yılmaz Güney'in Ağıt filmindeki hekim karakteri ilginçtir. Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmindeki tabii hekim karakteri ilginçtir. Böyle tek tek hekimlerle başlayan ama şimdi gittikçe belgesellerde ve kısa filmlerde birinci karakter olan ve orada e, pasif rol e, almayıp tümüyle filmi yüklenmiş olan hekim karakterleri var. Burada hekim karakteri e, bir farklılık da oluşturmuş. Bu önemli bir şey. Tedavi edici olmak yanı sıra e, olaylara tanık olan kişi de oluyor. Ve olayın içerisinde bize kendi gözüyle hikayeyi anlatıyor. Yani Nuri Bilgel Ceylan'ın filminde böyleydi hekim. Yani bir e, otopsiye gidiyor ama onun gözünden de hikayeyi dinliyoruz. Bu önemli. Yani yalnız entelektüel birinin gözüyle değil, e, bir hekimin gözüyle e, olaylara bakmak, sosyal olaylara bakmak. İşte kum filmindeki, belgesel filmindeki kod taşlayıcıların, e, çocukların hikayesini anlatması gibi hekimin. Böyle bir, bir takım bir takım iyi filmler olmaya başladı ve hekim karakteri, Yeşilçam sinemasındaki hekim karakterini, ee, geçti ve doğru yere gidiyor gibi geliyor bana. Ama hekimin sinemada yer alması çok kolay bir şey değil. Yani bir takım hekim dizileri falan görüyoruz ama hekimin mesleğinin çok hakikaten sofistike olması belki sinemaya bunu e, yedirmeyi zorlaştırıyor gibi geliyor bana. Yani e, hekim yazarların filmleri daha başarılı oluyor. İşte onun biraz önce Bulgakov'u Borfin filmini e, söyledim. Ya da Chehov'un bir hekim şeyini karakterini yazdıktan sonra onu senaryolaştırmak ve onu filme çekmek daha kolay oluyor. Ama dışarıdan bir senaristin, bir hekimin günlük yaşamını yazması yapması çok kolay bir şey değil. O nedenle çok dünya sinemasında böyle hekim karakter, Doktor Jivago var mesela. Ama böyle hekim hekim. Evet, evet. Ama hekim Oscarlı işte, Nobelli gerçekten doktor evet, yazmak evet, güzel. Hem Nobel hem evet, Oscar evet. gelmiş. <gülüyor> Ama Pasteur nakın, o da Pasteur nakın tabi kalem gücüyle oluşmuş bir şey. Yani e, tabi Ömer Şerif'i de şey yapmamak lazım, e, <gülüyor> kenara almamak lazım. Çok büyük bir oyunculuk şüphesiz. Ama böyle çok böyle çok fazla film yok gerçekten de. Yani dünya sinemasında da yok. Dünya sinemasında hekim Orada bir entelektüel görevi görüyor. Evet yani bir şey problemi var ise, bir sağlık problemi varsa ona da yardımcı oluyor. Ama hekim üzerinden yürüyen filmler çok çok fazla değil açıkçası. Evet, başarılı örnek az. Aslında edebiyatta daha çok var değil mi? Veya daha daha yetkin örnekler var aslında hekim yazmak bir baktım 57 ile 58'de galiba 2 yıl arda arda gelmiş Nobel 2 e, yıl art arda gelen yazılan kitaplara Nobel e, gelmiş e, şey tabi Albert Camus e, ve Veba e, bir Nobel e, tabi tek kitaba verilmiyor ama Albert Camus alıyor Nobel'i e, şey Boris Pasternak yine bir hekimi yazıyor ve yine bir Nobel. Ee, evet. şey Seçili kurullar da herhalde hekim yazılmasından hoşlanıyorlar mı? Hekimlerin hayatını mı merak ediyorlar? Yani bir uğurlu bir şansı var hekim hayatı yazmanında. Var var ama tabii yazmak kolay değil sanırım. Yani yaş yaşadıklarımızı ve yaptıklarımızı kaleme geçirmek için hakikaten evet. yanımızda ya da işte içimizde olmalı o yazar diye düşünüyorum. Ee, dışarıdan dinlemek ve gözlemlemekle olabilir mi? Şüphesiz yetenekli bir yazar için olabilir. Ama ikisini bir anda barındırmak çok kolay değil. Yani bunlar ya yani iyi iyi romanlar, iyi eserler her zaman iyi film olamıyorlar. Eee Kurosawa'nın çok böyle bildik bir sözüdür. Çok severim. Yani e, kötü senaryodan iyi film çıkmaz. Orta senaryodan iyi bir yönetmen belki belki İyi bir film yapar ama gerçekten iyi bir film yapmanız için iyi bir senaryo olması lazım der. Yani bu ama ikisini de bir arada olması bir şans. Ee, bunu da işte yani ustalar yapıyorlar. Ya yani onların ellerine iyi senaryolar hazırlamak lazım. Ben edebiyatçıların atıcıların e, e, iyi senaryo haline getirilmesi için de aslında bir e, kapının açılması gerektiğini düşünüyorum. Hem ülkemizde hem dünyada. Yani çok fazla iyi eser var ama onların kaçta kaçı iyi senaryoya dönüşüyor. O benim için bir soru işareti. Yani edebiyatla sen daha fazla uğraştığın için belki buna daha rahat bir cevap verebilirsin ama bunu ben bilmiyorum açıkçası. Başka bir şey çünkü senaryo. Yani onu onu yönetmenin de kabul etmesi, hatta yönetmenin, hele otör yönetmense bizzat kendisinin yazması da bambaşka bir tat olur tabii. Yani yapacağı filmin, yöneteceği filmin senaryosunda yazabilirse e, çok güzel olur. O nedenle genç yönetmenlerle, işte biraz önce bahsettim Barış Alper var, Emine Alper var, Zeki Demir Kubuz, e, Nuri Bilge Ceylan ve birçok yeni yönetmen şu anda adını sayamayacağım kadar çok ve çok başarılılar kadın yönetmenler dahil. Bunlarla belki açıların daha sık bir araya gelmesi lazım. Senaryoları üretmek adına söylüyorum. Yani e, bilmiyorum yani böyle bir şey geliyor aklıma. Belki Gümüşlük Akademisi'nde böyle toplantılar yapabiliriz. Yani bu böyle değil mi? Yani bunlar bunlara, bunlara kapı açmak gerekir diye düşünüyorum. Evet de belki dinliyordur bizi en azından sonradan dinler. E, Latife'de de Gümüşlük Akademisi'nde de çok keyifli toplantılar yapıyoruz biz de. E, evet. Şimdi e, benim 6 dakika önce e, müzik arası vermem gerekiyordu e, Abdül. Ama ben o kadar hani e, konuşmanın da tadına vardım ki e, o müzik arasını veremedim ama şimdi vermem gerekiyor o müzik arasını çünkü müzikleri de e, ben seçmedim e, iki dostumuz seçti Nilüfer ve Gönül seçtiler. Ama. Sağ ol. E, evet ondan dolayı e, onların tercihlerini dinleyeceğiz. E, Nilüfer'in e, ilk İlkin tercihini dinleyeceğiz. Ee, senin çok seveceğini düşünüyor. Belki de biliyor çok sevdiğini. Sen bendenin film müziği. Aa, harika. Ahmet abi, ben, nasıl... ben dilimde kan sesleri. Aa, ee, birlikte aa. dinleyelim. Edip Cansever. Evet. Teşekkür ederim. Ee, evet, e, bir küçük değişikliğimiz var. E, Nilüfer'le Gönül yer değiştiriyorlar. E, Gönül'ün e, şarkısını e, ilkin çalıyoruz. Demek ki bunu çalmamız gerekiyormuş Abdül. Evet, tamam e, peki. Evet, Gönül de e, şöyle bir e, şarkı seçti yalnız. Bütün şarkılar anlamlı, metaforik şarkılar. Ekaterina Şilova'dan e, e, bir e, şarkı seçti. E, biz vahşi kız kardeşleriz diye. E, o zaman voleybol takımımıza çalalım bu şarkıyı. Ya, yaşasınlar. Evet önce sağlıkta devam ediyoruz. Konuğumuz Doktor Abdüldama. Sevgili Gönül Malatın seçtiği şarkıyı dinledik. Savuç'ta otur. E, voleybol takımına tekrar alkışlarımızı e, gönderiyoruz. Ben Abdül doğrusu rekabeti hiçbir şeyi çok sevmiyorum. E, sporda aile olmak üzere ama e, pek çok nedenle e, Voleybolcuları takip ettim ee, ve e, şampiyonluklarından çok e, mutluluk duydu. E, her birine teşekkür ediyorum. E, çok anlamlıydı e, şampiyonlukları diye düşünüyorum. Ee, bu sözle tekrar biz sohbetimize devam edelim. Özellikle tıp ve e, sağlık e, ilişkisini konuş, tıp ve e, sinema ilişkisini e, konuşuyoruz. Biraz edebiyatta daha fazla e, bu ilişkinin olduğunu e, konuştuk. Tabii şu da var. Yani doktorlar doktor dışı hikayeler de çok yazmışlar. Bunlar da sinemada e, çok önemli e, yerler e, kazanmış. Sherlock Holmes. Evet. Yani doktorların aslında gözlem yeteneği de e, hiç fena değil. Yani sinemada da karşılık buluyor gibi görünüyor değil mi Abdül? Hatırlıyorum. Tabii. E, bir şunu düşünmek lazım belki de. Hekimler bulmaca çözer ya. Yani hastalıkları evet. çözerken böyle bir şeyleri de vardır. Merakları da vardır. Yani bulmacayı çözer gibi didik didik, didik derler ya. Ya yani bir parça daha feryalık yaparız biz hastalık için. E, o nedenle bu da belki bu e, beyimizin bununla ilgili kısmını mı geliştiriyor bilmiyorum ama en azından bunu seviyoruz. Evet yani hiç muhtemelen kendini çok anlatmıyor sanırım. Yani işte Çehov'a bakarsanız yani e, bu, bu bu bu bu tür bu tür e, şeyler e, yazılar e, kendini anlatan otobiyografik veya mesleğini anlatan yazılar bizim meslek grubunun iyi yazarlarında çok olmuyor. Doğal olarak hem onların sayısının az olması hem de onların filme geçmesi az, az olunca sağlıkla ilgili, yani sağlıkla ilgili demeyelim ama bizim şeyimizle ilgili, mesleğimiz ve mesleğimizde yaşadıklarımızla ilgili olan durumları çok fazla yansıtan film göremiyoruz. Şimdi yeni yeni, ee, bazı şeyler var, ee, belgeseller var mesela Cerrahpaşa'yı anlatan çok güzel yeni bir belgesel e, var, ödül de aldı. Yani e, şey bu tür e, şeyler e, filmler artık arttıkça sanırım sorunlarımız da daha iyi anlaşılacak. Çünkü biz sorunlarımızı anlat iyi anlatabilen bir meslek grubu da değiliz. Yani ben bu konuda da muzdarip olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hastayla karşı karşıya kaldığımız anlar çok stresli anlar. Yani onun hastalık hali. E, doğal olarak bizim bizim onlarla daha yani halkla e, daha sık e, karşı karşıya kalabilmemiz gerekiyor. E, bir, ama iyi iyi durumlarda. Yani hastalığın konuşulmadığı, o stresin, o sıkıntının o dar odalarda, poliklinik odalarının dışında olabilmemiz gerekiyor. Bu iletişimi ben sanatım ve sinemanın sağlayacağını, edebiyatın sağlayacağını düşünüyorum samimi olarak. Biraz da acaba çok bahsetmek mi istemiyoruz kendi hikayelerimiz? Sen yani tabi bunun da bir hani etik e, sınırı olması lazım. E, bir önceki programımızda sevgili Şair hocamız e, konuktu. E, mesela ona şunu sordum: şu hasta hikayelerinin sinemalaştırılması ve e, popüler dizi haline getirilmesi. Mesela o soruyu sorduğunda Şahik Hoca çok kızdı. <gülüyor> ee, etik <gülüyor> sınırlar vardır. Kesinlikle o etik sınırları özellikle hani belli dağların çok çok dikkat etmesi gerekir dedi. dedi. Öyle kızarak bitirdik programı. Ee, tabii e, hekimleri e, belirli etik sınırlarda anlatmak zorunda. Belki o da biraz e, zorluyor hekimi hikayeyi anlatırken, hikayesini anlatırken değil mi? Tabii yani sanırım bu konuda Şahit Hoca'nın e, e, e, inceleyip sıkılamasını sebep olan bazı diziler var. Özellikle psikiyatrların hasta ilişkilerini e, biliyor, biliyor musun bilmiyorum bu tür dizileri bir ara popüler evet. yani bu, bu, bu bunlar, yani. bunlar, bunlar, bunlar hakikaten hasta ile ilgili özel konuların e, çok e, deşifre edilmesi doğru değil. Benim söylediğim o değil. Benim söylediğim hasta-hekim ilişkisindeki şey hastayla ilgili bilgi değil. Ee, orada içinde bulunduğumuz durum, şiddet olayları, hastanelerin <gülüyor> koşulları, bakın şimdi sosyal felaketinin yağmurları, çok e, ismini vermeyeceğim, çok yeni yapılan bir şehir hastanesinde hekimler e, su altında kaldılar. E, başka yerlerde de biz bunu gördük. Benim yaşadığım semtte de yeni yapılan bir hastanenin sık başına geliyor. Yani... Bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. E, doğal olarak bunları bunları zorunlu hizmete giden hekim arkadaşlar mesela. Bu çok önemli bir şey. Yani e, o nedenle e, bu, buradan kaynaklanan bir hikayedir. E, Nuri Bilge'nin bir zamanlar Anadolu'nun senaryosunun yazılması bir zorunlu hizmet hikayesidir mesela. O nedenle bunlar çok kıymetli. Yani buradaki hikayeler o kadar çok ki Anadolu'nun bir sürü yerine dağılan Yeni mezun olmuş bir sürü hekim arkadaşımızın, erkek bayan, pek çok arkadaşımızın yaşadıkları ilk maceralar mesleklerinde. Ve insanlarla, toplumla belki de ilk karşılaştığı anlar. Yani orada sadece hekimlik değil ki, insani ilişkiler de çok enteresan. Yani bambaşka bir coğrafyada, bambaşka bir dille karşı karşıya kalıyorsunuz. Başka, bambaşka bir yaşamla karşı karşıya. Bunların bence dile getirilmesi bunlarla ilgili bir takım şeyler yapılması güzel olmaz mı? Yani bu ilahi hekim hasta arasındaki özel ilişki değil. Onu kastetme. Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle Abdül. Ee, şimdi ilk sorumuza geri döneceğim ben tekrar. Ee, niye sinemaya bu kadar tutkuyla bağlıyız? Ee, tutkuyla bağlanıyoruz daha doğrusu. Ee, senin e, Abdül'ün palyatif bakım dediğimiz belki çok kısa açar bize. Paliatif bakımla ilgilendiğini biliyoruz. Sinema bizim gerçek yaşamlarımız için biraz paliatif bakım mı diye soracağım. Evet, yani. Tabi evet, paliatif bakım bu arada dinleyicilerimiz bilmiyor, sadece hekimler Peki. dinlemiyor bizi. Şöyle küçücük bahsedersen iyi olur. Peki iki tedavi modaliyesi var kabaca. Bir küreden, yani hastalığı tümüyle ortadan kaldırıp hastayı tam şifa haline sokan tedavilere biz küratif tedaviler diyoruz. Bir de hastanın hastalığından tamamıyla kurtulamadığı ama bu hastalığın o hastanın ömür kalitesini ya da ömür süresini kötü yönde etkilemesini önlediğimiz tedaviler var. Bunlar palyatif tedaviler. Yani onkoloji hastalarının bir kısmını biz kür ederiz. Yani tümüyle hastalıktan kurtarırız. Ama hastalıktan kurtaramadığımız ki sadece onkoloji hastaları da değil, pek çok nörolojik hastalık, dahili hastalık da buna dahildir. Ee, sürekli ilaç vermek durumunda kalırız. Veya bir takım tedaviler yapmak durumunda kalırız. Ama bu hastaların e, ciddi bir ömür süreleri vardır. Yani bu hastalık olmasa da yaşayacakları neredeyse bir ömür süresi de yakın ömür süreleri oluşturulabilir. Bundan daha da kıymetlisi ömür kalitesi oluşturulabilir. İşte bu tür tedaviler palyatif tedavilerdir. Palyo e, batanya yani sarıp sarmalamaktan geliyor. Hastayı hmm. hastayı ee, şey yapmak, yaralarını sarmak, o, onu ona şefkatle sarılmak, sadece fiziksel an, anlamda da değil, palliatif tedavilerin önemli bir kısmı ruh sağlığıyla ilgili e, tedavileri de içeriyor. Hatta hastanın kendisinin dışındaki hastaya bakan aile ve bakıcıların eğitimini de içeriyor. Onun için aslında paletif tedaviler ve palliatif birimler çok kıymetli birimler. Yani benim içinde bulunduğum birim böyle bir birim. Şeye gelince, ile ilgili soruna gelince, bu çok kıymetli bir soru. Benim de uzun süredir kafamı yoran bu. Yani sinemada seyircinin rolü, şöyle Breit'le tiyatroda seyircinin rolünün altı biraz daha çizildi biliyorsun, epik tiyatroda. Yani orada çok e, tiyatronun içinden olmamayı, tiyatronun biraz dışı yabancılaştırmayla, tiyatronun e, oradaki oyunun daha doğrusu, oyunun içinden, oyunun biraz dışına taşıp, Seyirci daha eleştirel gözle olaylara kendi gözüyle bakmayı öğrenmeye başladı Epik tiyatro. Bunu tabii savaşlar, kıtlıklar özellikle Brecht'in Marksist tiyatro anlayışından hareketle söylüyorum. Ee, savaşlar, kıtlıklar, insani sorunlar, göçler vesaire arttırdı. Şimdi günümüzde bunlar devam ettiğine göre hatta daha da keskin devam ettiğine göre e, bunun sinemaya taşınması çok doğaldı. Ee, İkinci Dünya Savaşı özellikle Rus devrim sinemasında e, klasik e, savaş öncesi e, o rahat e, günlerden uzaklaştıkça e, sinemayı daha keskinleştirdi. Ve seyircinin daha protest o, filmler izlemesine e, olanak sağladı. Eisenstein'a, e, e, şeyle, Dongarçuk'la e, e, daha sonra Tarkovski'yle ile. Ve diğer e, yönetmenlerle. E, bunu İtalyan sinemasında e, neorealizmi oluşturan e, yönetmenler yaptı İtalya'da. İşte Visconti, Rossellini, e, Fellini gibi yönetmenler. Ve e, Fransız sinemasında da Godard ve Truffaut yaptı. Yani e, yeni dalgalar, yeni gerçekçi sinemalar e, büyük savaşın arkasından gelen sıkıntılarla güçlendiler. Ve buralarda seyirciler... E, daha protest filmler izlemeye başladı. Ama sanırım son e, e, yıllarda yani hem Türk sineması hem İran sineması hem de Avrupa sinemasında biraz daha da farklı bir hal aldı izleyicinin durumu. Bu ben sanki e, Brecht'in e, tiyatro seyircisine daha da yaklaştığımızı düşünüyorum. Yani e, bu keskin sinemaya bizim bakışımız da keskinleşti. Bizi daha eleştiriye açık bir hale getirdi ki bu beni çok mutlu ediyor. Özellikle bizim sinemamızda bunu görmek. Yani biz filmin içinde ve filmden çıktıktan sonra daha sert yorumlar yapabiliyoruz. Hem filmle ilgili olarak hem de filmde geçen konuyla ilgili olarak. O nedenle bizim sinemamızı ben çok şu andaki halini çok iyi buluyorum açık söylemek gerekirse evet e, sorularımızı devam edeceğiz e, soralım Andre'yi. E, temin e, e, e, dinleyicilerle buluşturmak istediğimiz şarkıyı sen ben Lenin film müziğini şimdi e, buluşturabilir miyiz? Hazır dedi o zaman Nilüfer'in tercihini çalıyoruz sen ben film müziği Edip evet. Cansever'in mendilimde kan sesleri Evet arkadaşlarımız ne kadar muhteşem şarkılar seçiyor Abdül. Hay seviyorlar. Gönül'ün seçimi de muhteşem, ee, Helifer'in seçimi de muhteşem. Sağolsun şey hem müzik sevkleri hem de son zamanlarda izlediğimiz Ben Senli'nin filminin bu müziğini hepimiz birkaç kere konuşmuştuk. Ee, sevgili Barış Bıçakçı'nın senaristliğini yaptığı müthiş bir senaryodur ve Tufan Taşlı'nın yönetmenini yaptığı çok güzel bir filmdir. Özellikle tavsiye ederim. Sen ben Lenin'im. Ee, gel saymadığımız sayamadığımız o kadar yeni yönetmenin o kadar güzel filmleri var ki evet. e, sızla tüketmek lazım çünkü yenileri geliyor ve onları da izleme şansını elde etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ee, şey böyle yani Savaş sineması çok e, bize bir şeyler kazandırdı. Aslında e, ilginç. E, o Kalatazov'un e, Leylekler Uçarken filmini hatırlıyorum. O da kan büyük ödülünü almıştı, altın palmiyeyi almıştı. Son derece romantik bir filmin o savaş koşullarında nasıl sert bir film olduğunu hatırlıyorum. Çok doğru bir film. Ama savaş dönemlerinde e, maalesef e, insanların Orul halinden çıkamaması durumu biraz hem sinemayı sertleştiriyor, belki propaganda sineması haline de getiriyor ister istemez. Ama o yönetmenler, o savaş hali çıktıktan sonra öyle güzel ayrıyeten onlar da güzel ama o kadar yumuşak filmler yapmaya başlıyorlar ki demek ki o, o günkü siyasi durum hepimize etkilediği gibi onları da etkiliyor ve doğal olarak ortaya çıkan sanat ürünlerinde etkiliyor. Mümkün mertebe barış ortamı içerisinde uzun yıllar yaşamayı diliyorum bütün insanlara. Çünkü bu bu insan insanın gerçek gerçek yeteneğini ve içinde vermek istediği gerçek çiçeği bize daha iyi sunuyor. Öbürü öbürü biraz dikenli. Hayat öyle gerçi ama yani ben barış barış barış sinemasını daha çok seviyorum. Evet barış hikayeleri hep azdır. Genelde savaş hikayeleri vardır edebiyatta da. E, barış sineması, barış hikayeleri e, ve barış çok çok önemli. E, Abdül nasıl e, biz süreyi bitirdik? Ne yaptık ya ya? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Gebeze biriyle sohbet edersen. Yok olur. yok. <gülüyor> Hiç olur mu? Son 6 dakikaya, 7 dakikaya giriyoruz. E, üçüncü bir şarkımız daha da var. E, ondan dolayı e, şimdi şunu soralım. E, biz tabii e, böyle e, sinemayı çok seven fakat e, ölçülü bir sinema ilgisi olan kişileriz. E, senin bize ya, izlemeden geçmeyin dediğin öneriler nedir? E, yönetmenlerden hangilerini ya, buldukça izleyin diyorsun. Evet, evet. Yani kimi bulursanız izleyin. E, ama tabii yani günümüz e, ülke sineması. E, İran sineması, onun içerisinde e, Kürt sineması, Gürcü sineması, e, tabii yeni Rus yönetmenlerin Rus filmleri. E, Japon sineması, Güney Kore sineması, özellikle Japon sinemasından muhakkak Yosiro Ozu'yu, Kurosawa'yı. E, Güney Kore'den Kim Duk'u izlemelerini öneririm. Tüm Avrupa sineması, Bergman'ı olmazsa olmaz tabii, Tarkovski'yi. İtalya'nın yeni gerçekçilik, yeni gerçekçilik akımının büyük yönetmeni Visconti, Pasolini, Rossellini, Fellini, Antonioni muhakkak olmazsa olmaz. Hollywood sineması da çok zengindir. Şimdi Jim var, Martin Scorsese var. Yani bunların izlenmesini özellikle tabii bağımsız sinemacıları, yani kafa tutan sinemacıları, ben daha çok seviyorum şüphesiz. Ee, o nedenle e, kimi bulurlarsa izlesinler. Rus devrim sinemasını izleyebilirler. Savaş günleri biraz ağırdır o belki orada ama çok önemli bir dönemi anlatır. Devri, o, o, 1917 diye anlatır mesela. O nedenle ben e, her türlü sinemanı her türlü filmin özellikle Güney Amerika sinemasını. Güney Amerika sineması unutuluyor, boşlanıyor. Mesela biz Meksika sinemasını Meşhur Roma filmiyle biliyoruz ama e, e, Alfonso Cuarón'u biliyoruz ama onun dışında çok ciddi büyük bir Meksika sineması. Latin sineması var. E, Bolivya'dan Şili'ye kadar. Çok çok geniş bir e, kuşağın sineması bu. E, Afrika sineması da var. Yani doğal olarak ben e, ne bulurlarsa izlemelerini öneririm. Yönetmenlerin peşinden gitmek daha kolaydır. Yani yönetmen sineması ile bunu yaparlarsa 20 yönetmen belirlesinler kendilerine her birinden bir 4 film seyretseler 80 film eder bu hiç de az, azımsanacak bir film değil yani doğal olarak haftada birkaç film izleyebilirlerse bu, bu ancak zaten bir 6 aylarını falan alacaktır diye düşünüyorum şimdilik benim aklıma gelen bunlar. Yani biraz e, dizilere ara verip e, sinema izleyebilirler diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ne olacak bir buçuk saat? Nereye harcamıyoruz ki? Tabii, tabii, tabii. tabii. Ee, dilerim e, sinema salonları da e, yavaş yavaş dolmaya başlar. Ço son ben bir sinema filmi izledim. Onu da ben tavsiye edeyim. Paris Hatıralarını izledim. Ee, çok güzel böyle yerinde bir filmde ne bir fazla bir hani sahneye e, tabii ben sinemaya metin olarak bakıyorum onu söyleyeyim yani tekniğini hiç anlamıyorum metin Genel olarak baktığımda bir cümleyi çıkartmazdım bir cümle eklemezdim ona metin olarak çok başarılı bir metindi Paris Hatıraları ama hayatımda ilk kez bir arkadaşımla e, sinemaya gittik e, yalnız izledik bir sinemayı filmini hiç hayatımda bir sinema filmini yalnız izlememiştim. O ee, da keyiflidir. Yani evet tabii o da keyifli. Ee, fakat e, keşke biraz daha dolsa diye düşünüyorsunuz bu e, sinema ya Yalnız derken sinema salonu boştu. Onu söylüyorsun. Tabii bomboştu. Aa, o kötü. Pardon, ben, aa, pardon o çok felaket. Ben yalnız tabii. derken e, e, grupla gitmediğiniz e, Tek tek gittiniz olarak algıladım. Yok, yok. O, bir, o bir felaket tabii. Ma e, maalesef, maalesef yani bu. tek başıma hissediyorum. Evet, bu çok büyük bir acı. Üç kişi, beş kişiyle geçen seanslar var. Yani bu, bu, bu bir, bir felaket. Buna çok üzülüyorum. Bunu bir şekilde halletmek gerekir. Yani insanları yönetmek gerekir. Okulları yöneltmek gerekir. Sivil toplum örgütlerinin belki e, meslek örgütlerinin daha bu konuda bir dönemler daha aktiflerdi. Covid'den sonra bu tür toplu toplu gidişler azaldı. Bunu, bunu, bunu belki arttırmak lazım. O, o, o çok yazık. Evet maalesef öyleydi. Evet abicel programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Böyle bir ferah cuma yaşadık. Seninle. Evet, bence de. Çok ee, ederim, Bu programı yapmayı çok istiyorduk. Ben de e, çok, e, hepimizin hayatı yoğun ilerliyor. Ama beni çok ferahlatan, e, çok güzel bir bir saat yaşadım ben. Çok teşekkür ediyorum sana. Bu bir saat için. Eminim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de, baksın ama denince izleyici diyorum, gitti sinema yaptım. Dinleyicilerimiz de aynısını düşünmüşlerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Ve son şarkımıza geçiyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son şarkımızda yine Gönül ve Nilfer ortak yapımı Billy Holiday'den "Blue Moon".